Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Berlin Eyalet Senatosu tarafından kabul edilen güneş Yasası ile şehirdeki binaların çatılarında güneş enerjisi kurulumu yapılması zorunlu hale geldi. Berlin Senatosu tarafından yapılan bu açıklamaya göre 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek uygulamayla kullanılabilir alanı 50 metrekarenin üzerinde olan yeni binaların çatılarının güneşten elektrik üretimi için kullanılması zorunlu olacak. Mevcut binalarda da büyük çaplı yenilemeler yapılabilmesi için Güneş Enerjisi Kurulumu'nun projeye dahil edilmesi gerekecek. Güneş yasasına göre yeni binalarda brüt alanın %30'luk bölümünün, mevcut binalardaysa net alanın %30'luk bölümünün asgari olarak Güneş Enerjisi Kurulumları için kullanılması gerekecek. Yeşil ekonominin aktardığı yasaya göre anıt koruma yasasıyla korunan kurulum yapılmasının teknik olarak imkansız olduğu çatıların Kuzeye dönük olduğu, dış yüzeylerinde fotovoltaik sistem kurulumlarının bulunduğu ve bina enerji yasası kapsamında termal güneş enerjisi sistemleri kurulumu olan binalar bu zorunluluktan muaf tutulacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Colorado Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan çalışmada Dünya yüzeyinde ilk kez hiç yaşam barındırmayan topraklar tespit edildi. Antarktika'da yapılan çalışmada kıtanın iç kısmında dağlardaki bir bölgede toplanan toprak örneklerinde herhangi bir canlı DNA'sına rastlanmadı ve bunun dünyada ilk kez görüldüğü bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı tarafından finanse edilen çalışmada toprak örnekleri Ocak 2018'de Transan Antarktik Dağları'nın uzak bir bölümünde yapılan bir keşif sırasında toplanmıştı. NTV'nin haberine göre araştırmacılar Transantarktik Dağları'nın en ücra köşelerinde bile canlı örneğinin olmaması durumunu düşünmeden bu çalışmayı yürütmüşlerdi. Toplanan örneklerde herhangi bir canlı belirtisine rastlanmadığı soğuk bölgelerden alınan örneklerin tamamında çok sayıda DNA tespit edilirken. Daha yüksek rakımlardan alınan örneklerin %20'sinde herhangi bir canlılık belirtisine rastlanmadı. NASA ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi'nin ortak hazırladıkları bir araştırma var. Dünyada hesap edilen seviyenin üzerinde ısındığını gösteriyor bu araştırma. 2005 yılından beri geçen 16 yılda gezegen 2 kat ısınmış. Araştırmaya göre bu ısınma okyanuslara, toprağa ve atmosfere de yansıyor. Uydu verileri kullanılarak yapılan bu araştırmada dünyanın aldığı ve yaydığı ısı miktarları karşılaştırıldı. 2005'teki ölçümlerden biri bu oranın alınan ısı miktarındaki artış nedeniyle yükseldi belirtilirken ısı alım ve yayım arasındaki dengesizliğin küresel ısınmanın ilk adımı olduğu belirtildi. Araştırmada dünyadaki enerji artışının miktarı saniyede 4 Hiroşima büyüklüğünde. Üstelik bu ısınmanın %90'ının okyanuslar tarafından emilmesi de küresel ısınmanın yaratacağı sorunları arttıracak. Bu yükseklikte ısınmanın çeşitli nedenlerine yer verilen araştırmada gezegendeki kontrolü mümkün olmayan iklimsel değişikliklerin yanında insan ürünü ortaya çıkan sonuçlara da yer veriliyor. Özellikle buzulların erişi ve bulut kümelerinin azalması alınan ısının yayılamamasında büyük bir sorun. Şöyle düşünün yani şehirler bir de şehir dışlarından 2 santigrat derece daha sıcak. Biz o kadar çok kömürü, petrolü, doğalgazı yakıyoruz ki buradan ortaya çıkan ısının miktarını bir hayal edin. Gezegenin de ısısı hızlı bir şekilde artıyor. Bakın 2005'ten bu yana resmen iki katı artmış bu ısınma. İzmit Körfezi'nin dibinde görülen deniz salyası Yengeçleri de öldürmeye başladı. Çürümeye başlayan deniz saylası Körfez'de canlı hayatı tehdit ediyor. İHA'da yer alan habere göre Marmara Denizi'nin etkisi altına alan bu deniz saylasının deniz dibi görüntüleri de yayınlandı. Dalış yapan Levent Şişman, Gölcük ilçesinde ve Alıdere mevkiinde. Müslüajın suyun altında beyazlaştığını, alt tabakada çürümeye başladığını fark etmiş. İlk kez deniz saylasının siyahlaşmış halini gördüğünü söyleyen Şişman. Bu bizim ilk kez gördüğümüz bir görüntü. Suyun altında beyazlaşıp alt tabakada da siyahlaşmış. Yani çürümeye başlamış. Müslühaj Ocak ayında ortaya çıktı. Bunlar aslında kademe kademe ilerliyor. Birinci kademede suyun altında bir kar bulutu gibi başladı. Sonra sakız kıvamına geldi ve yukarıya çıktı. Yoğunlaştı. Denizin üstünde yer aldı. Müslühaj'da Ocak ayından bu yana mücadele ettiğini belirten Şişman. Bu daha önceki yıllarda da oluyordu ama bu yoğunlukta değildi. İlk defa yoğunluğu bu kadar arttı. Şimdi yengeç ölümleri ve çürüme var. Metan gazı üretmeye de başlayabilir dedi. Uludağ'dan başlayıp ovadaki birçok dere ve susurluk çayı ile birleşerek Karacabey'den Marmara Denizi'ne dökülen yaklaşık 200 kilometrelik nülfer çayı kirli atıklar nedeniyle siyaha büründü. Bursa Ovası'ndan tarım ve hayvancılıktan da gelen yüzey suları ile birlikte Bir de bütün Bursa'nın sanayisinin ve evsel atıklarının da bir araya gelince tabii ki bu korkunç kirli su ortaya çıktı. Doğada Yönetim Kurulu üyesi Murat Demir 4 milyona yaklaşan nüfusumuzda 20'den fazla sanayi bölgemizde biz bütün evsel ve sanayi atığımızı Nilfer Çayı'na bırakıyoruz diyor. Diyor ki Nilfer Çayı içinde balığı, kurbağası, kaplumbağası, yılanıyla su bitkileriyle bir yaşam döngüsüydi ancak şu anda Burada yaşam ihtimali sıfır. Çünkü bu artık bir su değil, kimyasal atık dedi. Nitekim biliyorsunuz Nilüfer Çay'ı da bu tüm bu kirletişleri sonunda gidip Karacabey'den Marmara Denizi'ne boşaltıyor. Deniz Salyosu gündemdeyken bunu da belirtelim. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği